Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Raziyallahu anh. İsmi Allah'ı Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi'le Âlemin. Ve Salat ve Selam, Allah'a Sıjidimiz ve Senedimiz, Ve ve mevlana Muhammed'e, sallallahu ﷻ ﷺ ve sellem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 اذ ذخرقك وارضى بسم الله الرحمن الرحيم انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل ان شاكرا واما صدق الله العظيم. Baballahulun ne bir Gülheşi Gü Ya ilahhel alemin zahir ve batınımızı en var imaniye ve Kur'an eyle münev ver ler Tevfiatıübhaniyeni bizlere ya ler Nefsin ve şeytanın şehrinden bizleri masum ve mahfuz eyler aşina eyle.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 daha hayırlı, daha yümünlü işler yapabileceğimiz bereketli bir ayı idrak etmiş oluyoruz. Rahmeti ilahiden ümid ederiz ki Cenab-ı Hak kalbimize yumuşaklık ihsan eylesin. Bizi İslam aşkı, İslam vecdi, İslam neşvesi ile ve serfiraz kılsın. Kılsın da bir karar olalım. Gönüllerin yumuşadığı Ramazan-ı Şerif'te duyduğumuz hak ve hakikati,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 Evliya zincirine kadar, Asfiya zincirine kadar bu büyük mesele üzerinde ittifak halinde meseleyi buraya kadar ulaştırmışlardır. Kaderin halk mevzuunda dahi eli Sünnet vel cemaatın anladığı şeklin dışında hiçbir Nebi tarafından anlaşıldığı vaki ve varit değildir. enbiya İzam nasıl anlamıştır? Sağlam kanallarla bize kadar intikal eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesi dediğimiz büyük akide manzumesi içinde mesele aynı parlaklık aynı vuzuh içinde anlaşılmıştır. Ef'ali Allah yaratmıştır. Vallahu khaliqu kulli şey. Allah şey diyebileceğiniz her şeyi yaratmıştır. Nesne deyip parmak basacağınız her şey Allah'ın tezgahından çıkmıştır size ait değildir.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 İki rekat namaz kılın buyuruyor. Sair namazlar gibi. Sonra bu duayı okuyun. Sonra bir kısım kimseler rüyada görme, bir kısım kimseler kalbe gelme şeklinde neticesini araştırırlar. Allahumma inni estekhiruke bi kudretik ve eseluke min fadlike al azim fe takdiru ve la akdir ve ta'lam ve la a'lem Ne diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım sen muktedirsin. Allah'ım sen muktedirsin. Senin gücün yeter. Ben hiçbir şeye kadir değilim. Allah'ım sen bilirsin, ben bilmem. Allahumma in kana hadha'l-emru hayran li fi dini ve maashi ve akibeti emri. Bir <gülüyor> rivayette <gülüyor> acil uacilemdir. Fakdirhu ve ya fakdirhu li ve yessirhu li ve barikli fi. Allah'ım bu iş benim hakkında, akibetim hakkında Neticesi itibariyle hayırlı ise şayet takdir buyur Allahım, kolaylaştır Allahım, muaffak kıl Allahım. Ve <gülüyor> in cana şerli fi dini ve maâşı ve anni, an. Eğer dinimde akibetim hakkında dünya ve ukvamda şu beni meşgul eden mesele şer ise.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 Sadakallâhu'l-Azîm. Kur'an ferman ediyor. لَوْ لَاَنْ رَآَ بُرْهَانَ رَبِّهِ Bir iffet abidesi. Kapısı kapanmış bir kadının evinde. Kadın bütün cazibesiyle karşısına çıktığı an mehâfeti ilahi ve mehâbeti ilahi temessül ediyor. Büyük Yusuf'un karşısında adeta bir mekafet ve muhabbet abidesi meydana geliyor. Ve zayıf rivayetlerle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 Muhlis değil o ötesinde, ihlasa ermişlerdendi, ihlas haline gelmişlerdendi, teveccühü tahammı kazanmışlardandı, gözü Hakk'ın cemali için sürmeli olmuşlardandı. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَس۪ينَ O, ihlasa ermiş kullarımızdandı. Yani ihlası kazanmak için yolda gidenlerden değildi. İhlası ermek için dereler, tepeler aşanlardan değildi. Ermişti o ihlasan. Acısını, tatlısını, her şeyini duymuştu onun. Nebiler hakkında bir kanundur bu. Cenab-ı Hak bizi de ihlası etemme erdirsin inşallah. Nefsin gailelerinden halas eylesin. Allah Celle Celaluhu kötülük ve fuhşiyatı sarf ediyor. Lütfediyor da iradenin sen Allah'a meyil ettiği anda atayı Subhanisi ile verdi kurtarıyor, aileyi kurtarıyor, cemaati kurtarıyor, cemiyetleri kurtarıyor. Fakat bir şey var, gönül sıhhatı. muhbir i sadık sahih hadiste ifade buyurdukları gibi, ıda salu halu halj ve ıda fesadet fesadel cesedu anlatan hadisi şerifin sonunda.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 Sizin de kat'i yakininiz olsun. Kalbi tertemiz bir cemaatin hürmetine Teala, Cenab-ı Hak bizi başımızda çepeçevre bizi saran bu belalardan halas edecektir inşallah. Yine Buhari'de bu mevzuyu teyit eden, ef'ali Allah yaratır. Teyit eden bir hadisi şerifi şöyle görüyoruz.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 Allahümme la mane lima aqit, vla muati lima manat, vla rad lima qatit, vla mubdila lima hakimt, vla yinfau del jed min kel jed. Allahüm senin verdiğin şeyi geriye çevirecek yoktur, senin geriye çevirdiğini de celbedecek yoktur. Allahüm senin verdiğin şeyi geriye çevirecek yoktur, senin geriye çevirdiğini de celbedecek yoktur. Allahüm la mane lima aqit, vla muati lima manat.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 Zira hüküm evvelen ve ahiren senin elindedir. Hükmü sen verirsin, bozacak da yine sensin. Senin kazanı ancak senin atan bozar. Vela رَادَّ لِمَا قَضَيْدٍ وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا Senin hükmettiğin mevzuda kimse mübeddil olamaz. Gitsin bu kanunda gelsin başka kanun, gitsin bu hükümde gelsin başka hüküm diyemez. وَلَا يَنْفَعُدَ الْجَدِّ minkel الْجَدِّ Nezzülühiyetinde iltimas olmaz. Hiçbir sahibi şerefte halette bulunamaz. Hiçbir sahibi şerefin bir müdahalesi olamaz senin hükümlerinin değişmesi mevzuunda. Senin nezzülühiyetinde ne şerefler ne büyük fayeler, hiçbirinin kıymeti yoktur. Zira zimecd, zisena sensin Allah'ım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne anlatıyor? Buhari ve müslimin sinesindeki bu hadisi şerifle,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 500, 600, 600, yüzü, yedi 800 yedi seki ve bir milyara yaklaşan, mescidiyle, mabediyle hala İslam damgasını alnında nasiyetinde taşıyan İslam dünyası, korkunç ve asırlık mezelletinden kurtulması için Allah'a teveccüh etmesi, mevcudu kullanması, madumu Allah'tan istemesi, mümkünü istimal etmesi, fevkalade eden Allah'tan nutuflar beklemesi gerekmektedir.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 Kimah hidayet nazarıyla Allah bakarsa hidayet gönlünde karar kılı verir. Wemen <gülüyor> yudlil falahe diyele, Wemen yudlil falahe diyele. Birini de baştan çıkarırsa, siz mezclerinizde imdada koşsanız, maabetlerinizde imdada koşsanız, mimberlerinizde mihraplarınızda imdada koşsanız, vaizlerinizde imamlarınızda imdada koşsanız, Apaçık hakikati anlatan kitaplarına zayında da koşsanız gözü dönmüşlere hidayet getiremezsiniz. Allah dalaletlerini murad etmiştir. Liyakatları meşru olunca, haklarında Allah dalalet hükmünü veri vermiştir. Ve men yutulil diyele. Birinin dalaletini de Allah murat buyurdu mu? Siz bütün imkânlarınıza koşsanız imkan yok artık. O liyakati meşru olmuş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 Kul itibari yarat varlığa sahip bir adasını verir. Allah celle celaluhu verir. Böylece hidayeti yaratırsa hadi olan Allah kul müttedi olur. Böylece dalaleti yaratırsa mudill olan Allah kul dallı olur. Onun için biz günde kırk defa Fatiha sure-i celilesinde geyril <gülüyor> ve aleyhim ve dallin bizi senin gazabına uğramış ve dallinden eyleme diyoruz Allah'ım.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 Sevki tabiidir, ikinci bir küfür ve küfranın ilan eder. Kur'an'ın ayatı ve yinatının vücu altında biz buna hidayet ve sevki ilahidiriz. Tevhid delilleri içinde hidayet delili olarak bunun üzerinde ariz amik durmuştum. Beyan, talim, irşat ve tebliğ şeklinde hidayet var. Elinize öyle bir şey geçer ki hidayetinize vesile olur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 kuran Kerim bu sevki subhanisini Allah'ın anlatmak için "Wa ah Rabbuka <gülüyor> il-nahl, ani'taki min el-cibali buyutan ve min eş-şecr ve mimma ya'rışun, summa kuli min kulli semarat, fasbukī subul Rabbikuz zulal." Ferman-ı Sübhani'si ile bu hakikat ifade etmektedir. Ariya Allah vahye ediyor celle celaluhu. Ariya vahye ediyor bal yapmasını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 Kur'an'ın icazı açısından meselenin taliline girersek çok zaman alacak. Ben sadece buradaki sevki ilahi arz üzerinde duracağım. Nemil Vadisi'ne geldiği zaman bir karınca dedi. Ey karınca topluluğu siz yuvalığınıza girin. Nasıl dedi. Kendine göre bir deme şekli vardır onun. İngiltere'de hayvanat bahçesinde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 "Bağdat Namlıtı Neded Karınca, ya iyi an Namlud Hulu Masa Kina Kum, la yahdeme Nekum Süleyman, Süleyman ve